Cihad 3. Emre uyar. Cihad saldırı ve savunma cihadı olmak üzere iki kısmı ayrılır. Saldırı cihadı kendilerine herhangi bir saldırı söz konusu olmaksızın Müslümanların düşmanla karşı karşıya gelmesidir. Savunma cihadı ise Müslümanlara yönelik bir saldırı durumunda Müslümanların meşru haklarını müdafaa etmeleridir. Batanın cihad eden Müslümanlar üzerinden İslam'a yönelik terörist, radikal ve şiddet yanlısı gibi yaftaları karşısında tam anlamıyla aşağılık kompleksi içerisinde olan bir takım insanların, İslam'ın bu yakıştırmalardan uzak olduğunu belirtmek gayesiyle, cihad farizası ile ilgili çok fazla konuştuğunu görmekteyiz. Kimi İslam'da cihadın olmadığını söylerken, kimisi cihattan kast edilenin nefis terbiyesi olduğunu söylerken görürüz. Kimileri ise cihadın olmadığını iddia edemedikleri için cihadın sadece savunma amaçlı yapılan bir eylem olduğunu söylemekte ve saldırı cihadı gibi şeyin olmadığını her fırsatta anlatmaktadırlar. Saldırı cihadının olmadığını iddia eden bu insanlar iddialarının ispatı kabilinden şer'i olan bir takım deliller getirmekte ve insanların akıllarını bulandırmaktadırlar. Ancak... İnsi olan şeytanların şüphe ve vesveseleri ancak o şeytanların dostlarına etki etmekte, Müslümanların zihinlerine Allah'ın izniyle en ufak bir zarar verememektedir. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz elbette siz de müşriklerden olursunuz. En'am suresi 121. ayet Böylece biz, her peygambere ins ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Onlardan kimi kimini aldatmak için yaldızlı bir takım sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen de onları iftiralarıyla baş başa bırak. Enam Suresi 112. Ayet Bu topluluğun saldırı cihadını nefyederken getirmiş olduğu delilleri sırasıyla zikredelim, daha sonra da bu delillere verilmesi gereken cevabı Allah'ın izniyle takdim edelim. Başarı Allah'tandır. 1- Delilleri Onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi işitendir, bilendir. Enfal Suresi 61. Ayet Bu ayete dayanarak diyorlar ki, Kafirler Müslümanlara saldırmadığı müddetçe onlara karşı savaşa girişilmez. Barışın olduğu yerde savaş olmaz. Cevap Her insan Kur'an ve sünnetten bir nas getirip, Bundan bu sonuç çıkar diyebilir. Bizim insanların çıkardığı sonuçların doğru olup olmadığını anlayabilmemiz için bu sonuçları Rasulullah'ın ve sahabesinin anlayışını arz etmemiz gerekmektedir. Ancak bu süzgeçten geçirdiğimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabiliriz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellen ve sahabesi bu ayete bakıp iddia sahiplerinin dediğini anlamışlarsa sorun yoktur. Ancak eğer tam zıddına hareket etmişlerse bu, ayetin yanlış anlaşıldığını göstermektedir. Peki onlar bu ayeti nasıl anladılar? İddia sahiplerinin dediği gibi, herkesle barış yapalım, iyi geçinelim deyip yerlerinde mi oturdular, yoksa Allah'ın dinini yaymak gayesiyle dünyanın birçok yerine sefer mi yaptılar? Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabesi bu ayeti okuyup yerlerinde oturmadı. Aksine Resûlullah daha kendisi hayattayken Bizans'ı ordu hazırlamıştı. Vefatından sonra ise sahabe İran'a, Endonezya'ya, Afrika kıtasına ve Azerbaycan'a seferler düzenlemişti. Burada Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in kitabında zikrettiği şu bilgiyi aktarmakta da fayda vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 19 gazve yaptı ve bunların 8 tanesinde bizzat kendisi savaştı. Kendisinin katılmayıp gönderdiği seriye, ve müfreze sayısı ise İbn İsak'ın ifadesine göre 36'yı bulmuştur. Diğerleri bunun daha fazla olduğunu söylemişlerdir. Demek ki onlar bu ayeti iddia sahiplerinin anladığı gibi anlamamışlar. Peki biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Kuvvet Müslümanların elindeyken veya kuvvetin olduğu ama aynı zamanda barışın getirdiği bir maslahatın olduğu yerlerde Müslümanlar barışa yanaşabilirler. Barış olduktan sonra da en sadık olan taraf her zaman Müslümanlardır. Ayrıca bu ayetle ilgili iddia sahiplerine şunu sormamız gerekir. Barışın varlığının kabul edilmesiyle saldırı cihadının nefedilmesi arasında nasıl bir bağlantı vardır? 2- Delilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Muttafekun aleyh Cevap bu delile cevap vermeden önce, ehli sünnetin naslara yaklaşma usulüyle bid'at ehlinin usulü arasındaki şu bariz farkı zikretmekte fayda vardır. Ehli sünnet bir konu hakkındaki bütün nasları bir araya toplar ve o şekilde hükmü ortaya koyar. Bid'at ehli ise, ya nasların bir kısmını alır, bir kısmını bırakır, ya da nasların kendi iddialarına dayanak olabilecek kısımlarını zikredip, nasın kalan kısmını arka plana atarlar. Bu yaklaşım tarzı da, onları genellikle nakız ve yanlış bir sonuca götürmektedir. Bu meseleyle ilgili tek hadis bu değildir. Bid'at ehlinin bu hadisten çıkarmış olduğu manaya zıt olan birçok hadis-i şerif mevcuttur. İmam Müslim'in Ebu Hurayre'den radiyallahu anh rivayet ettiği hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim savaşmadan ve savaşmayı temenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine örmüş olur. İmam Buhari Enes bin Malik'in (radıyallahu an) şöyle dediğini rivayet etmektedir. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamadı. Bu sebeple dedi ki, ben Resulullah'ın müşriklere karşı yaptığı ilk savaşta yoktum. Eğer Allah bana Resulullah'la birlikte müşriklere karşı savaşmayı nasip ederse, Allah ne yapacağımı görecektir. Uhud günü geldiğinde, Enes bin Nadr, savaşın en şiddetli olduğu yere yönelip Sa'd bin Muaz'a, Ey Saad! Cenneti istiyorum. Nadr'ın Rabbine yemin olsun ki ben Uhud'un önünde cennetin kokusunu duyuyorum dedi ve kendini düşman safları arasına attı. Burada rivayetin başında Enes bin Nadr'ın (radıyallahu an) düşmanla karşılaşmayı temenni ettiğini görmekteyiz. Savaş olduğunda da kafirlerin saflarına kendisini attığına şahit olmaktayız. İddia sahiplerinin delil olarak dayandıkları bu hadisin tam metni şudur. Ebu bin Nadr Abdullah bin Ebi Effa'dan naklen anlatıyor. Resulullah düşmanla karşılaştığı günlerden birinde, güneşin meyletmesini bekledi. Sonra kalkıp yanındakilere şöyle dedi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Ancak karşılaşırsanız sabredin ve bilin ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Buhari Müslim! Hadisin geneline ve özellikle son kısmına baktığımızda, burada mutlak manada düşmanla karşılaşmanın yasaklandığı değil, bilakis düşmanla karşılaşmaya bir teşvik olduğunu anlamaktayız. Peki biz bu hadisin, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin kısmını nasıl anlamalıyız? Burada nehyedilen, kişinin kendisine güvenerek, kibir ve gurur içerisinde ve neticeyi de Allah'a bırakmaksızın düşmanla karşılaşmayı temenni etmesidir. Hafız bin Hacer ve İmam Nebevi de rahimehullah bu hadisi bu şekilde şerh etmişlerdir. Bu delile cevap verirken aslında heva ve bid'at ehlinin usulünün pratiğe yansımasına da şahit olduk. Ancak resmin bütününe bakıldığında işin aslında iddia sahiplerinin anladığı yönde olmadığını fark ettik. 3. Delilleri Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Bakara Suresi 256. Ayet Cevap, bir ayetin nüzul sebebini bilmek ve o ayetin doğru anlaşılabilmesi için gerekli olan malzemelerden bir tanesidir. Bu ayetin nüzulünün sebebi için iki rivayet zikredebiliriz. Birincisi, Medine'deki ensar, önceden çocuklarını daha iyi yaşamaları için Yahudilere teslim etmişlerdi. Çocuklar bir süre sonra Yahudileşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudileri sürgün ettiği zaman onlar da Yahudilerle beraber gitti. Ensar çocuklarını geri almak isteyince Allah Subhanahu ve teâlâ bu ayeti indirdi. İkincisi, sahabelerden bir tanesinin iki çocuğu da gelen Hristiyanların etkisiyle Hristiyanlaşmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Adam gönder ve onları geri getir dediğinde Allah Subhanahu ve teâlâ bu ayeti indirdi. Bazı alimler bu ayetin Tevbe Suresi 5. ayetle ne olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimlerde de bu ayetle ilgili şunu söylemişlerdir. Bu ayet ehli kitaba hastır. Çünkü ehl ehli kitabı herhangi bir zorlamaya tabi tutmamış ve onlardan sadece cizye almıştır. Müşrikleri ise İslam'a girmeye zorlamıştır. Sonuç olarak konuyla iddia sahiplerinin getirmiş olduğu delil arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 20. sayısında yayınlanmıştır.